açık masa. Mürvet Türk ile misafir sanatçı programı muhabbetleri. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenlerimiz. Ben Mürüvvet Türk Yılmaz. Açık Masa Misafir Sanatçı programının 8. bölümündeyiz. Haliyle bu programı derin bir üzüntüyle açıyoruz. 6 Şubat sabahında Merkez Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin acısı ağırlığı var üzerimizde. Söz yetmiyor, tek güvendiğimiz bu şuursuzluk karşısındaki haklı üzüntümüz ve öfkemiz. Yani şimdi de daha çok dayanışma ruhuna ihtiyacımız var deyip bu bölümü yapmaya karar verdik. Erteleyecektik aslında. Fakat pusulamızı deprem ve sanatta dayanışmaya yönlendirdik. Evet, bu bölümün konukları sevgili Sezgi Abalı ve sevgili Gözde görmez idi. Ve kendileriyle hemen ortak bir kararla bu bölümde sanatta dayanışma pratiklerine yer açalım istedik. Ve başlığımızda sanat ve dayanışma oldu. Her birimizin kişisel sanat üretim süreci e, yanında sanat inisiyatiflerindeki, sanat Kolektiflerindeki deneyimlerimiz e, bu refleksiyi göstermemize çok etkili oldu. Yine bu krizde çok önemli başka bir refleks gösteren, e, sanat eserlerinin bağışlanmasını öneren ve en önemlisi de bunu hayata geçiren sanatla dayanışma oluşumunu davet etmenin çok yerinde olacağını düşündük. Sanatla Dayanışma ekibinden sevgili Eda Emirdağ ve sevgili Bengü Günde aramızda şu anda. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi e, sizlerle kolektiflikler, inisiyatifler, bağımsız oluşumlar ve sanatta dayanışma pratiği, dayanışma olanakları ve mümkün dayanışmalar gibi ihtiyaçlarımızı, aciliyetlerimizi konuşmak istiyoruz. Ben çok yer kaplamayayım. Bir sorumuzla sözü Bengü ve Eda'ya verelim hemen. Her ikiniz de sanat alanında kültürel çeşitlilik, insan hakları, kadın politikaları, mülteci sorunları gibi sosyal konulara, ortak sanat projelerine odaklanıyorsunuz. Tüm bu alandaki deneyimleriniz sanatla dayanışma kolektif İnisiyatifinin de oluşmasını hızlandırdı. Sizin şu anki kültür sanat alanındaki rollerinizin sanatla dayanışma ekibine kat katkısından, e ekibin yapısından, yetinden, yönteminden söz edelim mi? İsterseniz Bengü ile başlayalım. Ee, yani ben aslında sözü ilk edaya vermek isterim. Çünkü bu ba e sanatla dayanışma ekibinin ilk kurulum aşamasından beri kendisi olduğu için belki biraz kurulumundan nasıl ortaya çıktığından bahseder. Ben sonrasında dahil oldum. Tamam. Sonra ben nasıl katkı sunduğumuzu eklerim. Ben şöyle başlayabilirim. Sanatla dayanışma benim hali hazırda içinde yer aldığım Mama Works İnisiyatifinden Sine Ergün'ün e, hemen deprem günü aklına gelen e, bir fikirdi. Hı hı. Daha sonra e, Amber platformdan ve bağımsızlardan Ekmel Erten'e ...bir telefon konuşmasıyla bunu hemen hızlandırıp... ...fikrin icraata geçmesi için çalışmalara başladık. Ben Mama Works'e yani kendim hem sanatçıyım... Mama Works bir inisiyatif ve e, sanatçılarla işbirliği yapan bir inisiyatif. Burada aslında dayanışmanın içinde bence de hem e, Mama Works'ün... ...bana verdiği o işte işlevsellikle yer alırken... ...bir yandan da sanatçı olarak da yer alıyorum... Onun için yani bunu iki yönle cevap verebilirim sanatla dayanışma dediğim gibi yani bu iki inisiyatif arasında çıktı daha sonra aramıza omuz karşı sanat çalışmaları mikser galeri halka artı Project, pasaj perform İstanbul barınan ve Latent Memories katıldı. Gittikçe büyüyoruz. Hı hı. E, i̇şleyiş içinse aslında beraber yani yeni katılan, elveren arkadaşlar da Bengü özellikle bütün e, Mikser Galeri ekibini e, sanatçılarına çağrısını yaparak ve kendi bireysel çok büyük katkısıyla aramızda yer aldı. Ve aslında işleyişi birazcık beraber kurduk da diyebiliriz. Hı hı. Değil mi Bengü? Belki burada sen bir şeyler söylersin. Yani bizim de aslında bu platformdan bağımsız olarak sanatçıların deprem döneminde eser bağışlamak gibi istekleri oldu. Hani nakdi bağış yapamayacak fakat eseriyle katkı sağlayacak sanatçılar vardı. Evet. Biz bunu bireysel yapmak yerine kolektif bir şekilde çabalamanın çok daha etkili ve sonuca ulaştığını düşündüğümüz için sanatta dayanışma ekibini görünce biz de destek olabilir miyiz diye aslında dahil olduk eee bilenler vardır mixer daha çok genç sanatçıları destekleyen ve geniş sanatçı ağına sahip bir sanat galerisi aslında. Hı hı. Online olarak satışta yaptığımız için aslında hem online e, bu tarz sistemlerin işlemesine dair çok büyük bir pratiğimiz var. Hem de sanatçılarla olan evet. iletişime dair. E, o nedenle de e, ekibi de dahil ederek aslında e, bu süreçlere birlikte katıldık. Hepimizin ayrı ayrı yetkinlikleri var. E, bu bahsettiği Eda'nın e, bağımsızları adlı da onu da söyleyeyim. Ekibi Bağımsızlar ekibi de e, evet. içerisinde. Evet, evet, doğru. E, herkes kendi yetkinlikleri ölçüsünde aslında buraya bir katkı sunmaya çalışıyor. Herkesin daha önce birlikte çalışmış olma pratiği var. Her ne kadar aynı kurumda olmasak da farklı farklı proje baz, bazında birlikte çalışma deneyimiz olduğu için aslında birazcık daha hızlıca hareket edebildiğimiz, herkesin kimin rolünün ne olduğunu kolayca anlayabildiği, kolay bir dağılımı yapabildiğimiz bir yapı oluştu kendiliğinden ve bu aslında sürecin bir hafta gibi bir sürede e, büyük bir bağış ve e, sanatçı erişimi de aslında e, sağlıklı bir şekilde ilerlemesini şu an sağladı. Evet organik bir yapı oluşturdu değil mi hemen bu bütün bu deneyimden evet. sonucunda? E, bir yabancılaşma hissetmeden çok önemli Hı -hı. çünkü. Peki e, bir sayı verebiliyor musunuz? E, pardon ben Tabii. Kaç Tabii. Söylediniz? ne kadar Yok henüz söylemedim Hı -hı. yani. E, şu an aslında web sitesinde eseri olan yaklaşık 240 kadar sanatçı var. Hı hı. Ee, henüz yüklemediğimiz ve bize başvuru olarak gelen bir bu kadar daha sanatçı var. Ve biz bunları e, Payder pay web sitesine yüklemeye devam ediyoruz. Arkada bir ekip çalışıyor. E, fakat e, bir yandan da çok acele etmiyoruz. Çünkü bu süreç hepimiz için çok uzun sürecek. Bu yardımlar e, sadece şu an değil e, belki de aylara yayılacak bir şekilde e, ulaşacaklar. E, bazı yerlere o yüzden de çok hızlı bir şekilde hemen hepsini yükleyelim ve bir an önce aktif olsun ki bir noktada değiliz. Ama Hı -hı. E, en hızlı şekilde de eserleri yükleyip siteyi aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Şu ana kadar e, yapılan satışlarla oluşturulmuş bağışlar yani sanatçıların bağışladığı eserlere koleksiyonerlerin alarak e, katkı sağladığı bağışların toplamı 300 bine ulaşmış durumda. Hı -hı. Ee, henüz çok bir tanıtımını yapmadık, çok fazla duyurmadık çünkü dediğim gibi sitenin içerisinde hala gelişmekte olan şeyler var, ee, hatalara çok yer vermek istemediğimiz için. Ona rağmen e, iyi bir e, bağış miktarı olduğunu düşünüyoruz. E, bu, buraya kadar katkı sunan bütün sanatçılara ve sanatçıların bu bağışı yapmasına aracı olan bütün e, eser alıcılarına da teşekkür ederim bu vesileyle. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz gerçekten çok önemli bir inisiyatif aldınız üstlendiniz e, bu zorlu süreci de şu anda yürütüyorsunuz e, uzun süreli olmasını diliyoruz tabii ki çünkü başka e, projelere ya da başka inisiyatiflere de yol açacaktır e, kapılar açacaktır herhalde e, o yüzden çok önemli bir proje şu anda yaptığınız yaptığınız Peki aslında şu anda ekonomi, yani buna benzer daha önce bazı girişimler olmuş muydu acaba, inisiyatifler alınmış mıydı bu kriz hallerinde Türkiye'de? Türkiye'yi bilmiyorum ama benim en yakın hatırladığım Beyrut patlamasında Türkiye'den de sanatçıların ve yurt dışından da sanatçıların işlerinin bağışlandığı ve Bundan, bunun gelirinin bağışa katkı sağladığıyla ilgili. Hı hı. Fakat bizim yapımızda e, Beyrut'u bildiğim için e, kıyas ettiğimde düş Yani biz ana akım sanatçıların yanı sıra e, her başvuran, her form yollayanı, künye bilgilerini doğru girdiği takdirde e, sistemize alıyoruz. Ve aslında şu da beni heyecanlandırdı. E, burada ana akım Olmayan sanatçıların işinin de bağışa dönüştürülmesi katkısı ve evet. e, sanatçıları bizim mesela sanatçıyı korumaya çalışıyoruz gibi bir tavır da e, üstlenmek istiyorum çünkü böyle yani istiyoruz hatta e, işte sanatçıların işlerinin meblağlarının değişmemesi değiştirmemesi bağış yapıldığı için vesaire gibi durumlar var aynı zamanda böyle demokratik bir yapıda sunuyoruz yani orada e, her talebeden Bilgisini doğru giren katkı sağlayabiliyor. Ee, bu şekilde. Yani yapıya dair de birazcık mesela fikir verebilirim nasıl çalıştığıyla ilgili. Evet şimdi o zaman hemen e, yani yapıya dair bence Gözde'nin de e, yorumlarını alalım. Ve hep birlikte isterseniz yol alalım o yapıyla ilgili konuşma hakkında. E, teşekkür ediyorum. E, şöyle ki Gözde şu anda Berlin'de. Öncesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde fotoğraf ve video Avrupa Birliği çalışmaları okudu. Halka Sanat Projesi'nde de bir dönem sezgiyle çalıştılar. E, projenin sanatsal küratörlüğünü üstlendi. Gözde, Almanya'da başlattığınız artap Nation kolektifi deneyiminden konuşalım ve biraz e, sonrasında da Yeniden sanatla dayanışmayla bir bağ kuralım mı bu deneyimlerinden yola çıkarak? Tabii. Ee, herkese merhabalar. Ee, öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ee, umarım bu açılan yaraları saracağız hep birlikte. Ayrıca ee, şey Sezgiye Hı -hı. ve Mürüvvet'e e, beni açık masaya davet ettikleri için teşekkür ederim. Bu kadar anlamlı bir konuda burada bulunmak çok değerli. Hı -hı. Ee, Artap hemen geçmem gerekirse biz Artap Nation'a 2020 yılının Mart ayında hemen pandemi sonrası kurduk. Fikir Anası, e, İsrail'i sanatçı ve girişimci Silahas'ın e, aslında 2000'lerin ilk yıllarında test konusuyla başlıyor her şey. Ben de o fikrin proje kurulumu ve hayata geçirme aşamasında ekibe dahil oldum. Hı -hı. E, topluluk lideri gibi bir görev edindim. Bu oluşumun iki ana amacı var aslında. <gülüyor> Birincisi galeri ve müze odaklı sanat üretimiyle işte reklam tüketim kültürünün arasında sıkışmış sanatçılara içinde bulunduğumuz piyasalarda finansal anlamda sürdürülebilirlik imkanları daha fazla olan yeni bir formatı yerleştirmek ve bu yeni formatı yeni izleyici ve tüketici kitlesini araştırmak. Biz bu yeni formatı ARTAP diyoruz. Evet. Ee, i̇şte Artap tam olarak neyin karşılığı derseniz de özetle bir sanat eseri üzerine yeni bir değer eklenerek ve sanatsal duruşundan da taviz vermeden pazarın içine hangi formlarda sızarak var olabilir sorusunun cevabı aslında Artap. İsim de buna bir e, ipucu veriyor aslında. Hani Startup gibi ancak bir ürün ya da hizmet olarak hem kendisinin hem de pazarın e, eleştirel bir şekilde farkında ve hatta pazardaki... Startup'ta olduğu gibi hani bazı dertleri çözmek yerine daha böyle pazarın vahşi gerçeklerini görünür kılan ve bu şekilde var olan bir hizmet bir ürün diyebiliriz. İkinci amacı da birincisine bağlı olarak pandemiyle beraber işte iyice görünür hale gelen. Demin de bahsettiğim bu fiziksel mekanlara sıkışmış ve çok spesifik kimi zaman da hantal olan izleyicinin insafına kalan sanatçıya yeni bir gelir olanağı sunmak aslında. Evet. E, üç e, şehir üzerinden ilerliyor aslında şey Leipzig, Berlin ve e, Tel Aviv'de e, bütün e, çalışanları, e, kolektifin e, üyeleri hı hı. E, diyebilirim. Evet, evet. Peki bu yani Almanya'da veya Avrupa'da sanatla dayanışma gibi ekonomik veya dayanışmaya yönelik, bağışa yönelik inisiyatifler nasıl yürütülüyor? Bir fikrin var mı? Evet tabii ben 8,5 yıldır Berlin'de yaşıyorum. Burada Hı -hı. da bildiğiniz gibi ciddi bir Türkiye'li ve Suriyeli sanatçı popülasyonu var. Hani geçen haftaki depremden konuşmamız gerekirse... Burada çok hızlı bir şekilde aslında sanatçılar kendi izleyicilerine Instagram, e-mail gibi yerlerden ulaşarak kolileyip göndermek için yardım toplamaya başladılar. Çok hızlı bir şekilde bağış toplamaya başladılar ya da Ahbap, Akut gibi e, yerlere yönlendirdiler. Evet. Yine de çalışmalar için sergiler, etkinlikler ve açık artırmalar düzenliyorlar. Biz de Berlin'de yine sanatçı bir arkadaşımla ilerleyen aylarda böyle bir organizasyona girmeyi düşünüyoruz. E, Bengül'ün de dediği gibi çünkü bu çok uzun bir yolculuk. Yani şu anda evet çok acil olan yardımlar daha yapılıyor. E, ama bu süreçte tabii... E, işte rehabilitasyon gibi hani çok daha fazla kolu var bu e, bağışın gideceği yerlerin. E, öyle bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. E, tek böyle bir ufak bir örnek e, söylemezsem geçemeyeceğim aslında. Evet tabii ki. Uh -huh. Ukrayna Savaşı'nda da örneklerini gördük. Mesela geçen sene sanat okullarının türlü e, galerilerin, inisiyatiflerin... İttirmeleriyle aslında üniversitelerde evlerini bırakıp kaçmak zorunda kalan Ukraynalı öğrenciler için yarışma faaliyetleri olmuştu. Maalesef Avrupa Avrupalı denilen göçmen ile Orta Doğulu göçmeni arasında sanat kesimlerinde dahi bir fark var. Aynı alaka ve özeni Orta Doğulu göçmen ve sanatçılar göremiyor. Göremedik henüz. Şaşırtılmak için konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Bazen yalnız bırakıldığını hissediyor insan ve sanırım o noktada da daha da birbirimize sarılıyoruz. Böyle bir kimsesizler olarak. Evet. Evet böyle. Doğru. Haklısın. Evet. Öyle bir yalnızlık hissi basıyor açıkçası. Yani tek başınalıktan öte yalnız bırakılmakla ilgili. Kesinlikle. Sesimizin duyulmadığını hissetmek ya da hissettirilmek çok acı geliyor. Böyle zamanlarda. Bu noktada da sanatla dayanışma benim için çok önemli bir yere sahip oldu aslında. Şimdi uzakta olduğunuz zaman kurduğunuz böyle bir yıkımla kurduğunuz ilişki çok... Farklı bir ilişki tabii neresinden tutacağınızı tam olarak bilemiyorsunuz evet. ee, ve sanatla dayanışmanın dayanışmadım bu girişimi sayesinde yani sanatçıların zaten var olma sebebi ve şekli olan dayanışma çok daha elle tutulur bir hale almış oldu. Gündelik hayatın bir parçası oldu. Sanat bir meşrep yani aslında bir var olma şekli. O yüzden bütün ekibe çok teşekkür ederim. Umarım... Hayatın daha da içine girdiğimiz, sanatla ve sanatsız dayanıştığımız nice günler görürüz hep beraber. Çok teşekkürler Gözde, verdiğim bilgiler için, dileklerin için. Buradan hemen yine Sezgi'ye sorularım olacak. Sezgi, sen de İstanbul'dan taşınıncaya kadar, çünkü uzaktan bu program, özellikle bu bölüm yapılsın, yapılmasın konusunda çok hassasiyet gösterdin. Ve acaba benim yerim yok aslında diye çok... Yani üzüntünü veya bu yaz sürecini yaşarken hassasiyetini dile getirdin. Fakat hepimizin bir sözü var sanatçılar olarak. Özellikle senin 2011'de İpek Çankaya ve Ayşe Kaya ile kurduğunuz halka sanat projesinde o döneme dair kolektif deneyimin bizler için çok önemli. Bu döneme dair sanat ortamında sanatta dayanışma tavrını ihtiyacını epey destekliyordu bu proje. Bizlerle paylaşır mısın o dönemi lütfen ve deneyimlerini? Hı hı. Merhaba tekrar herkese. Halka'yı evet 2011'de bağımsız bir sanat inisiyatifi olarak hayata geçirdik. Ayşe Kaya ve İpek'le, İpek, İpek Çankayayla Kaya'yla. E, ve 2016'ya kadar ki o 5 yıllık süreçte ben Urla'ya taşınana kadar bir ekip olarak yürüttük. Hala da işte değişen bir ekiple İpek yürütücülüğünde üretmeye devam ediyor halka. Yani inisiyatif olmanın hani e, ana akım e, sanat piyasası dışında bağımsız olarak e, hareket etmeye çalışmayı amaç edinerek diyeyim hep öncelik halka da birlikte karar almaktı. Hani ortaklaşa e, düşünmek, ortaklaşa evet. üretmek. E, o dönemde Yeditepe Üniversitesi'nde ders veriyorduk. İşte e, sanat öğrencilerin henüz sanat piyasasına atılmamış. Ee, ya da e, atılıp hani kurumlar bazında iş yapmaya e, deneyim kazanmamış diyeyim ya da bunu tercih etmeyen seslerle birlikte e, işbirlikleri farklı seslerle yapılarla işbirlikleri hep öncelik ne oldu halka için hala da öyle diye devam ediyor öyle devam ediyor diye düşünüyorum böyle yani hani sanatla dayanışmayı şimdi birkaç gündür davet e, şey takip ediyorum ve hani o konuda da ona geçeyim mi? Onu bir söylemek istedim. Yani ne pişmanlık bana çünkü bu kadar uzaktan hani o ilk üç gün falan bu e, durduğumuz noktadan ne yapabiliriz çaresizliğine hani bayağı bir çıkış yolu oldu bence. E, Gerçekten bizim öyle. Bizim için. Nefes Gerçekten oldu. hani böyle bir nefes nefes alanı gibi oldu ve. E, nakdi yardım yapamayacak e, o imkanı bulunmayanın da hani o çaresizliğinden kurtarıp elimdekiyle nasıl bir değer yaratırım yani hani kendi üretimimi nasıl değere dönüştürebilirim noktasının çok büyük bir çözüm alanı oldu bence ve gerçekten çok değerli bu anlamda bu böyle bir platform <gülüyor> ben de e, yani bütün ekibe ve burada Bengi'ye Eda'ya çok teşekkür ediyorum emekleri için çok değerli biz teşekkür evet. ederiz. Hep beraber aslında yapıyoruz yani Halka Sanat'ın İpek'te çok aktif çalışıyor bu arada. Ee, evet. Ve bence bu yapının güzelliği aslında daha çok insanın katılmasına açık olması. Peki Eda sen bir yapı üzerin, yapısı üzerinden konuşacaktın sanatla dayanışmanın. Onunla ilgili de bir bilgi alalım. Son 5 dakikaya girdi programımız. Hı -hı. Ee, aslında biz bir köprü gibi olduğumuzu düşünüyorum tam da bu noktada. Bağışçı aslında sanatçı gibi görüyorum ben de. Bir de bağışı tamamlayan ta taraf var. Bu da e, herhangi bir sanatsever siteye girip istediği meblada ve belki beklediği sanatçının işini bulup e, oradan e, tıklayarak forma bütün bilgilerini girmesi. Ve daha sonrasında bizim sanatçıyla e, o sanatseveri ya da bağışçıyı buluşturduğumuz bir platform gibi düşünebiliriz. Biz iki tane veri alıyoruz. Sanatçıya da e, siteye girip bir form doldurmasına ve bilgilerini girmesi. Aynı zamanda burada bir onay mekanizması çalışıyor. Ben bu işi bağışladığım olarak onaylıyorlar. Daha sonra da bağışı tamamlayan kişi yani sanatsever, koleksiyoner ne dersiniz ama biz daha çok bağışı tamamlayan demek istiyoruz. Evet. Ee, burada e, o da sisteme girerek bağışı tamamlıyor ve e, biz e, bu arada direkt para alan bir e, oluşum değiliz. Bizim yönlendirdiğimiz ah, şu an Ahbap ve şey, akut, Akut'a gidiyor. Onların iban numarasına gidiyor. Oradan onlara gönderdikleri bağışım makbuzunu bize gönderiyorlar. Ve seçtikleri işleri zaten ayırtmış oluyorlar muhtemelen. Bu şekilde tamamlanıyor. Ama şu an bizde çok fazla yoğun bir ee, ilgi gördük ee, sanatçılardan çok fazla iş geldi ee, iki gündür, üç gündür biz de alımı durdurduk hem altyapısal olarak bir düzenlenelim diye Hı -hı. aynı zamanda e, bağışlanan işler var yani bu iki, iki, üç etaptan oluşuyor. Bağışlanan işler için o sanatseverle diyalo geçmemiz gibi bir manuel sistemlerle doluyuz açıkçası onun için sanatçılardan da şu an Sabır diliyoruz. Bizim istediğimiz tabii ki bütün e, çalışmaların, işlerin bağışa dönüşmesi. Onun için biz de biraz daha ilk başlarda çok güzel, yoğun yoğun çalıştık. Hala daha da yoğun ama büyüyerek devam ediyoruz. Ondan dolayı biraz sabır istiyoruz. Tabii ki, tabii ki ve e, umarız daha da büyür, bu el birliğimiz e, daha da genişler, yatay bir oluşum olur ve daha çok kişiye ulaşılır. Hem yardım anlamında hem sanatçıların e, hayatına, e, üretimlerine katkısı anlamında başka yerlere de kayabilir umuyorum. E, peki e, şöyle, başka sizin eklemek istedikleriniz var mı son dakikalara girerken? E, Bengü Gözde Sezgin aslında sanat ve hayat üzerine çok önemli bir e, şu anda bu pratik içindeyiz. Onlara yanıt e, bulmak biraz zor tabii ki bu süre içerisinde. Deneyimliyoruz hatalarıyla birlikte bir sonuca ulaşmaktan çok e, bu pratikler bize çok yol gösterici oldu zaten bu zamana kadar ve sanatla dayanışma ortaya çıktı ve çok değerli gerçekten. Ben teşekkür ediyorum her birinize. Zaten yani ilk aklıma gelen de bir yerde e, Naum e, Gabon'un yani Sanatlı Hayat Birliği ile ilgili yani diyor ki sanat hayatın akıp gittiği her yerde bize eşlik etmeli demiş 1920'lerde bu ve tabii ki e, hayat pratiği ve sanat pratiği öyle ki o şekilde hemen Anında idrak edemeyebiliyoruz yaşantılarımıza e, geçmesi gerekiyor bunların, bu sözlerin e, birebir. Bugün de o noktadayız sanırım. Benim için de çok önemli e, bir dönüm noktası olarak görüyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. E, çok çok teşekkür ederiz. Iyi, ki, i̇yi ki iptal etmediniz ve bu programı yaptınız. Bence bunların aktarılması da oldukça değerli. Özellikle böyle bir dönemde o dayanışma ruhunu hissetmek açısından da evet. çıkardığı ve size çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet programımızın sonuna doğru bugün Bengi Gün, Eda Emirdağ, Sezgi Abalı ve Gözde Güngörmez ile ortak kıyasla olduğumuz bu zorlu süreçte sanatçıların dayanışma ruhunu ve daha neler yapabiliriz konuşmaya çalıştık. Sanat ve Hayat Birliği'nde bilinçli bir iyileşme, bilinçli reformlar olması niyetiyle programımızı kapatıyoruz. Konuklarımıza kayıt masasında Selahattin Çola, Açık Dergi'ye İpsen Mavi Tunaya çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalınız.